43. Numaralı konu, Tuğfeil'in kavmine dönmesi ve onları İslam'a davet etmesi, Allah'ın da onu bir alametle desteklemesi kavmimin yanına gitmek üzere Mekke'den çıktım, onların beni görebilecekleri dağ yoluna gelince iki gözümün arasında adeta lamba gibi bir nur belirdi, fakat ben kendi kendime, bunu yüzümde istemiyorum, çünkü kavmim ilahlarına karşı geldiğimden dolayı onların beni bu şekilde cezalandırdıklarını zannedebilirler, dedim, bunun üzerine o nur yüzümden kamçımın başına geçti. Orada bulunanlar kamçımda asılı bir kandil gibi duran bu nuru görüyorlardı, ben de dağ yolundan inerek yanlarına vardım.